Buyurun. Embriyolarla ilgili bu tüp bebek denemesindeki Embriyolarla ilgili ben soru soracaktım Buyurun ee, Saklanılan dondurulan embriyoları e, Ne yapabiliriz acaba sorumluluğumuz nedir Diyerekten ben daha önce işte Bunu araştırmıştım ee, bir, kus bir kısım insanlar işte anne rahmına Rahmine girmekte olsa bir sıkıntı olmadığını Sadece işte sadaka Vermemiz gerektiğini bir grupta sadece kullanılacak kadar embriyo oluşturulması gerektiğini söylemişti. Hı hı. E, bu da bizim elimizde değil. Çünkü doktorlar bize sormuyorlar bile ne kadar, e, ne kadar oluşacağını. Onlar da bilmiyor açıkçası. Evet. E, ben o konuda biraz endişeliyim ya. O Doğru... merak ettim. Acaba Diyanet'in bir fetvası var mı acaba bu konuda? Doğru bu bilgi alalım inşallah da. hocamızdan. Afiyet diliyoruz efendim. Doğru bilgi hocamızdan alacağız inşallah. Balıkesir'e selamlarımızı iletiyoruz. Sayılı akşamlar. Yani elbette insanların evlenmeden muradı, temel muradı meşru daire içerisinde ihtiyaçlarını temin etmektir. Tatmindir, elbisedir eşler birbiri için, örtüdür harama, çirkinliğe, günaha karşı ve tenasüldür değil mi? Nesil temin etmektir, evlat sahibi olmaktır. Şayet doğal yollardan evlat sahibi olamıyorsa evli olan, nikahlı olan çiftler, tedavi olmalarında bir sakınca yok. Ha, bu tedavi yöntemleri yapılıyor ama ancak tüp bebek yöntemiyle aşılama hı hı. E, mümkün olabiliyorsa bu sadece evli nikahlı eşler karı ve koca arasında yapılmak suretiyle e, yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilir. Ama bugünkü tekniklerde e, tabi biz ne diyoruz? Telef edilmeyecek embriyolar sayısı kadar bu yapılmalı. Ancak tıp otoritelerinin dediğine göre birden fazla döllendirme yapılmak suretiyle bunun şu an için mümkün olduğu, olabildiği söyleniyor. Ha, fazla embriyolar bu sefer ne yapılıyor? Alınıyor veya yok ediliyor. E, yok ediliyorsa e, tıp neye çalışmalı? Yok edilmeyecek bir şekilde. Çünkü artık döllenme gerçekleşmiş. Değil mi? E, Sperle kadın yumurtası bir araya gelmiş. O müstakil bir canlı oluyor. Ona ancak Yetişmiş olan kadının hayati tehlikesi durumunda müdahaleye denimiz cevaz veriyor. Hastanın veya hanımefendinin veya beyefendinin bir sorumluluğu yok gibi. Yani Mektar, burada e, tıp o noktada tıp belki noktada gelişememiş ama tabii. o noktada çalışmaların inşallah gelişmelerini e, sürdürür ve bunu itlaf etmeye e, zemin bırakmadan bir yol bulunur. O yol bulununcaya kadar da bu embriyolar ne yapılacak? Atılmayacaktı. Bunlar atılmaması lazım. Bunlar nasıl ki Cenin de mübarektir. Bunlar uygun bir şekilde başka insanlara da verilmeyecek şekilde gömmek suretiyle olabilir. Şeye toprağa verilmek suretiyle bu yolla korunabilir diyelim. İnşallah.